şöyle buyurun F-Samsay buyurun tarif F-Samsay satsana bir şey şey ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben yapmadım ben de ben de ben de ben de ben de ben de yani bir saat 5 dakika falan çıkacak şey, kart alın. Ondan sonra ben o arada sana işaret ederim, devam edersin. Yok mu başka? Kaç kigabayt yok, kart? 4 kigabayt var, 8 kigabayt var ama. Benim 16 var, size 16'yı vereyim. 16, 16. Evet. fark etmez. 4 GB yani 1 saat 5 dakika kaybediyor. Ondan sonra verin. bir sop yapayım, bir daha yapmayayım. Ha, yani normal 4 kigabaytta sığıyor. da? İyi, bana işaret ver. Sığ tamam, tamam, tamam. içerim, o OK quand qu'il vient bu haberler. Bir yıla göre her şey değişiyor. Ministeri. Tamam mı? Herkese selamlar. Her şey selamlar. elektronik çıkıyor değil mi? elektronik olması kayıtları bozur. Şey yaptı, offline yaptı. Kayıtlı şeyler, onlardan verirsin. Q-Pro. q Kamera mıydı? Mikrofon orada, o bunun Yok yok, Sonra Açalım, <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما Amma ba'du fe inna uzdaqa al hadis kelamu allah ve sayral hecci hecci muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhah ve kulle muhtesatin bid'at ve kulle bid'atın dalalat ve kulle dalalatın finna Amma ba'du Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuh Değerli kardeşlerim konumuz olacağı konu işleyeceğimiz konu hepimizi çok dikkatlice dinleyip ve kendi kendimize sormamız lazım acaba biz de onu seviyor muyuz? Çünkü Allah Azze ve Celle o seni seviyor. Ve konumuz bu olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Allah'ı seviniz. Allah Azze ve Celle seviniz. Çünkü o size sınırsızca nimetler bağışlamıştır. Çünkü bizi sevdiğinden dolayı kulları arasından belirli insanları seçmiş ve onlara en önemli, en büyük şeref vermiş O da İslam nimetidir. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle seni sevdiğinden dolayı, seni sevdiğinden dolayı seni Müslüman etmiş. İman ismini sana vermiş. Müminlerden kılmış seni. Ve seni o kadar seviyor ki değerli kardeşlerim. Sen annenin karnındayken Müslümanlık nedir bilmiyordun. Müslüman olacağım diye öyle bir terbi hakkında olacağını bilmiyorken Allah Azze ve Celle seni Müslüman yapmış. Ve sen bir anne babası Müslüman olan bir aileden geliyorsun. Ve bu da büyük bir nimettir. Çünkü bir Müslümanın çocuğu vefat ederse bu yaşına ermeden önce onun cennette olduğunu bildiriyor. Ama müşriklerden olan bir çocuk ise bu yaşına ermeden önce ölmüşse ahiret gününde önce imtihan edilecek ondan sonra imtihanı kazanırsa cennete girecek. Ama Müslümana vermiş olduğu sevgisinden dolayı o kişinin çocuğu öldüğü zaman onunla o kişi cennette olacağını aleyhissalatü vesselam hadislerinde bildirmektedir. Ey değerli kardeşim, o seni isteseydi cehennem ateşin yakıtı olarak da seçerdi. İsteseydi seni, ona değil başkasına kulluk etmeni de sebeb Ama bu kadar insanların içinde, seni sevdiğinden dolayı seni Müslüman yapmış, seni putlardan tapmaktan sakındırmış, o sevginin karşılığında ne yapıyoruz? O karşılığını gerçekten yerine veriyoruz. Sırf bunun için Rabbimizi çok sevmemiz lazım. Ve ona çok hamd etmemiz lazım. O sevdiğinden dolayı bizlere değerli kardeşlerim kudretinin eserlerini göstermiş. Kudretinin eserlerini anlamamız için bizlere elçiler göndermiş. Peygamberler göndermiş. Bizi seviyor kitaplar indirmiş. O kitaplarda hidayet faydalı bilgiler Kişinin bu dünyada mutlu olabileceğini gösteren bilgilerle doldurmuş. Ve yine değerli kardeşlerim, bu kitaba baktığımız zaman, şu elçilerin hayatına baktığımız zaman, onun bize ne kadar sevindi olduğunu ve bizleri ne kadar sevdiğini görmekteyiz. Halbuki çölde gittiğin zaman, çölde gidenin izleriyle kimin gittiğini tespit edebilirsin. Eğer bir deve yürümüşse orada, o deveye izinden ulaşabilirsin. Aynısı bu kainatı Allah Azze ve Celle yaratırken bizlere her tarafta kendi izini vermiş. Bizi sevdiğinden dolayı onu unutmayalım diye etrafımızda baktığımız zaman yeni göre baktığımız zaman her yerde Allah Azze ve Celle'nin eserini görmekteyiz. Nitekim Mülk Suresinde de buyurduğu gibi bas kökyüzüne acaba bir çatlaklık verecek misin? İkinci kez tekrar bak Gözün tekrar baksın, acaba bir çatkatmış görecek mi? Bunu hepsini neden yapıyor? Onun bizi ne kadar sevdiğini bize haber vermesi için. Ve bu sevgi bize nasıl olur da ihmal edebiliriz. Yine değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve teala bizi seviyor. Sevdiğinden dolayı iyilikleri, yapmış olduğu iyilikleri kat kat mütefatını veriyor. Allah azze ve Celle Bizlere aslında hiçbir şeyimize mühtaç değil. İnsanlar birbiriyle neden muamelatta bulunur? Çünkü onlardan bir fayda elde etmesi için. İnsan neden dükkan açar? Neden iş yerinde çalışır? Çünkü tarzıdaki insandan bir çıkar elde etmesi için. Allah Azze ve Celle ise insanlara mühtaç değil. Allah Azze ve Celle insanların onu doyurmasını beklemiyor. Haşa Allah Azze ve Celle herkese bağımsızdır. Herkes ona mühtaç Ama yine de değerli kardeşim onun için bir amel yaptığında sana kat kat sevap, sevap vermektedir. Sen bir iyilik yapıyorsun ve sen kazanıyorsun. Halbuki insanlar ise asla sana bir mükafat vermez eğer karşılığında bir hizmet görmesen. Yani sen bu makineye bile sahip olmak istiyorsan onun hizmetini vermesen ona sahip olamazsın. İnsan böyledir. Ama Allah subhane ve teala ise seni sevdiğinden dolayı yapmış olduğun iyilikleri karşılığında kat kat vermektedir. O yüzden şu sevgilin hitabına bakın. Bunu ancak eğer birisi seni seviyorsa böyle hitap edebilir. Ve bunu da kutsi hadis-i şerifte vesselamın, peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'den rivayet eder. Buyurur ki Allah azze ve celle, eğer هَمَّ عَبْدِ بِحَسَنَقِنْ وَلَمْ ve كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً buyurur ki eğer benim bir kurum, bir güzel amel işlemek için sadece teşebbüs ederse yani niyet ederse ancak sonradan vazgeçerse yine de ona sevap yazarım buyuruyor. Yani bu kitap neyi gösteriyor? O'nun şirine kadar sevdiğidir. Ve bu amel yaparsa فَاِنْ عَمَلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشَرَ حَسَنَةٍ اَلَيْسَبْ عَمِيَةٍ Ve diyor ki ne zaman ki o ameli de yapmaya kalkışırsa yani ameli yaparsa o zaman ona 10 katlı bir sevabını veririm. K 700 kata kadar veririm. Ve yine hadisin devamında kutsi Hadis'te buyuruyor ki وَاِذَا هَمَّ بِسَيِّئَتٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا اَكْلَمْ اَكْتُبُهَا عَلَيْهَا buyuruyor ki aleyhissalâtu vesselam Allah Azze ve Celle buyuruyor. Allah Azze ve Celle buyuruyorlar ki ve kulum kötülük yapmak için niyet ederse, kötü amel yapacak, işte hırsızlık yapacak, işgahatçılık yapacak, dolandırıcılık yapacak, bunu sadece niyet etti ama yapmadı, ona günah olarak yazmayacak. Ve yaparsa da sadece bir günah olarak yazılacak. Sadece ona bir günah olarak yazacak. Bu neyi gösteriyor? onun seni ne kadar sevdiğini gösterir değerli kardeşlerim. Bunu ancak seven birisi böyle konuşur. Yine başka bir mesele baktığımızda bizi ne kadar sevdiğini görmek istiyorsan, seni ne kadar sevdiğini daha iyi anlamak istiyorsan Allah Azze ve Celle sana koşarak geliyor. Allah Azze ve Celle koşarak sana geliyor. Düşün ki seni Allah Azze ve Celle, ona sen gene Kutsi hadis-i şerifte vesselamdan aktarılıyor. Allah Azze ve Celle buyurmuşlar ki, اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ abdi شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بِرَعًا Eğer benim kulum bana sadece bir el genişliğinde, şu mesafe kadar yaklaşırsa, ben ona bir birsek mesafesinde ne yapacağım? yaklaşacağım buyuruyor. Ve ile tekarrabe ile ziraan, tekarrabtu ile yiba'an bana bir dirsek boyunda yaklaşırsa yani ibadetiyle ameliyle, niyetiyle, islasıyla sadece bir dirsek yaklaşırsa ben ona bir adım yaklaşacağım. Ve bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak geleceğim. Şimdi kendinize sorun, sorun. Allah Azze ve Celle senin için koşarak gelecek. Acaba ihtiyacı mı var diye koşuyor. Bu ancak sevgiden başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona mütkastır. Azze ve söylediğiniz gibi. Öyleyse değerli kardeşim bizler bu koşuşa karşılığında ne yapıyoruz? Allah sana koşarak gelmek istiyor. Düşün ki Annen sana ya babam baban bir emir verse, onu hemen yerine getirmek için koşuyorsun. Onu yerine getirmek için çalışıyorsun, o senden memnun olsun diye. Ya Allah Azze ve Celle sana koşarak gelirse, ne olur acaba? Allah Azze ve Celle'den bir şey istediği zaman ne olur? Yine, o seni çok seviyor. Çok sevdiğinden dolayı, gecenin her yükünde, son üstünde eylül ahir dediğimiz, Gecenin üçte ikisi geçtikten sonra, semanın en alt tabakasına iner ve alt semadan bütün insanlara seslenir. Vaflette olan, uyku halinde olan, günahlar içinde boğulmuş insanlara seslenir ve seslenirken de yine en güzel kelimelerle seslenir. Düşünsen her akşam geleceksin, her gece geleceksin. Birilerin ihtiyacını görmeye. Onu hep uykular atlıyorsun, hep günahlar rastlıyorsun. hep, hep isyanlar rastlıyorsun. hep sana itaatciliği atlıyorsun. Sadece ona nasıl konuşursun? Ama Allah Azze ve Celle her gece seni sevdiğinden dolayı gecenin üstte ikisinden sonra iner ve şöyle seslenir: Hel min gai tetejilu lahu du'a yok mu yok mu ki sonra da? Dua edene O'nun duasına icabette buyurayım. هَلْ مِنْ شَائِلِنْ فَاَعْتِيَهُ سُعَالَهُ Yok mu ki bana sorup O'nun sorusuna icabette buyurayım. هَلْ مِنْ مُسْتَخْفِرِنْ فَاَخْفِرُ لَهُ Yok mu günahları için bağışlık istesin de O'nun günahını bağışlayın. Gecenin her istekçisinden sonra Allah Azze ve seni sevdiğinden dolayı bunu yapıyor. Sen bunun karşında ne yapıyorsun? Sana bununla sesleniyor. Günahın ne kadar da, da olsa değerli kardeşlerim. Yine de Allah Azze ve Celle sana sesleniyor. Yoksa dünya sıkıntıların bitti mi? Ahiret sıkıntıların bitti mi? Yoksa sana cennet müddesi geldi ki artı o her gece üçte ikisinden sonraki vakti Rabb-i Teala'ya İcabet etmiyorsun, seslenmiyorsun, konuşmak istemiyorsun. Günahların bağcındanması için istemiyorsun. Sana böyle müjde mi geldi? Aleyhisselatü Vesselam her gün gece namazı kılarmış. Ayakları şişinceye kadar ısıyamda durulmuş. Bazen bir süredir, üç dört süre okul bitirilmiş. 200 yüz ayı da kurmuş. Bizler neredeyiz arkadaşlar bu yerinde? Şahabenin hayatına baktığımızda, selefin hayatına baktığımızda Bunlar Allah Azze ve Celle onları sevdiğini anlamışlar ve ona göre kulluk etmişler. Ama bize bugün gerçekten Allah Azze ve Celle'yi biz sevdiğinden haberimiz var mı? Senin Müslüman olarak sevdiğinden haberin var mı? Sana özel bir konum verdiğinden haberin var mı? O yüzden değerli kardeşlerim Allah yoksa ihtiyacımız kalmadı mı? Haşa. Kalmadı mı ihtiyacımız? Şu kalbimiz sert değil mi? Bu kalbin sertliğini... Gecen 3'te sonra tedavi edebilirsin. Çocuklarının sıkıntısı, itaatsızlığı seni üzmüyor mu? Çocuklarının durumları, bilinçleri seninle üzmüyor mu? Ev halkının durumu seni üzmüyor mu? Bu durumu şikayette bulunandırılabilecek, sorabilecek, yardım isteyecek birisi varken ve ancak onun çözebileceğini bildiğin halde nasıl olur da kapısı kapanmış olan insanlardan medet umarsın da her zaman kapısı açık olan Allah Subhane ve Teala'ya başvurmaksın ona gitmesin. Yoksa böyle mi olacak değerli kardeşim? Aslında kişi hastalığında da dünyevi işlerinde de sıkıntılarında da her zaman Allah Azze ve Celle'ye takdim etmesi lazım. Şikayetini ona bildirmesi lazım ona sıkıntılarını taksim etmesi lazım ve bu konuda da çok acele etmesi lazım. Çünkü vaktimiz hepimiz ısınırlıdır. O, o sevgilin mevcut olan teklifi geri çevirmememiz lazım. O yüzden değerli kardeşlerim bu fırsatı iyi değerlendirelim. Çünkü bazıları hanımla, hayretle bakıyoruz. Hayretle, şaşkınlıkla bakıyoruz ki böyle açık olan bir tapıda, fi nimetlerden faydalanmıyor. Allah'ın sevgisinden faydalanmıyor. Allah'ın rahmetinden yüz çeviriyor ve gaflet halinde, günahlar içinde hala ısrar etmektedir. O yüzden değerli kardeşlerim, kendimize sormamız lazım. Allah'la senin aranda engel olmadığı halde, aradaki bütün engelleri kaldırmış, doğru da sana hitap ettiği halde, Doğrudan senin sıkıntılarını giderebileceği halde nasıl olur da sen ona icabete ona duada bulunmazsın? Nasıl olur da o sevgiye icabette bulunmazsın? Halbuki düşünün değerli kardeşlerim ona sordukça, ondan istedik, istedikçe sana daha fazla veriyor. Ne kadar Allah'tan istersen Allah Azze ve Celle daha çok veriyor. Niçin? Çünkü o seni seviyor. Çünkü o seni seviyor değerli kardeşlerim. Bunu anlamamız lazım. Ondan istedikçe o sana veriyor. Dutmadan verdiğini biliyor. O çok günahları af ediyor. İnsan ettiği halde günahlarında bazı günah alışkanlıklarını terk edemediği halde kişi ondan aff dilediği zaman yine bağışlıyor. Niçin? Çünkü o seni seviyor. Sevmesin bunu yapmazdı. Sevdiğinden dolayı Günahlarında ısrar etmiş olduğu halde Allah subhane ve teala ne yapıyor? Sana gene bağışlıyor. Çünkü o seni seviyor. Peki senin sevgin nerede? Bunu yapan Allah zili bu kadar seni seviyorsa senin sevgin değerli kardeşlerim nerede kalıyor? O yüzden dedik ya seni baban çağırdığı zaman bir iş için farz et baban çağıracak kendi çıkarı için çağırıyor. Yani onun işini, sıkıntısını gidermen için seni çağırıyor. Veyahut da bir patronun seni çağırdığı zaman onun sıkıntısını gidermen için seni çağırıyor. Ama Allah Azze ve Celle seni çağırıyorsa senin sıkıntını gidermen için, gidermesi için çağırıyor. Senden menfaat almak için çağırmıyor. O samettir. O yüzden değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin sana olan sevgi dozajını çok yüksek olduğunu bilmelisin. Sevginin bir dolacı var. Ve Allah Azze ve Celle'nin Müslümanı olan sana olan muhabbeti dolacı çok büyüktür. Bunu anlamamak mümkün değildir. O sana o kadar değerli kardeşlerin sana olan sevgisi var ki sana ibadetinde güç veriyor. İbadet ona yapmak için sana bir hayat vermiş, kuvvet vermiş. O kadar seviyor ki seni ibadetini sana kolaylaştırıyor. Ona kulluk edeceksin. O kullukta sana ne yapıyor? Kolaylık veriyor. İyilik yapacaksın sana iyiliğinde yardım ediyor. Ve yine kalbine fıtratı vermiş. Yani onu bulabilmen için bir fıtrat vermiş sana. Ve sen onu tanımadan önce nefsine senin nefsine kendisini tanıtmış. Ruhlar aleminde bile kendinden bize haber vermiş. Bu neden hepsi oluyor? Seni sevdiğinden dolayı değerli kardeşlerim. O yüzden babana yani Adem Aleyhisselam'a melekleri sevdi ettirmiş seni sevdiğinden dolayı. Hatta İblisi o kendi rahmetinden, cennetinden, semadan destekmiş olmuş. Niye? Çünkü senin babana daha sen babanın süğündeyken, sırtındayken sana sevdi etmedi diye ne yapmıştır? onu uzaklaştırmıştır. Bu da neyi gösteriyor değerli kardeşlerim? Seni sevdiğini. Seni o kadar seviyor ki Cennet-i adr Hadis-i geçtiği gibi kendi eliyle oradaki ağaçları dikiveriyor. Niçin yapıyor bunu? O kulumu sevdiğinden dolayı. Kendi eliyle Allah-u Azze ve Celle Cennetine o kadar muazzam, sunursuz nimetleri veriyor. O kadar nimetler var ki cennete, bunu kimin için hazırlanırız bu cenneti? O cennetin içindeki nimetler kime gidecek kardeşleri? kim onun içinde yaşayacak? Ve <Gülüyor> bazı katlarını kendi eliyle süslemiş. Neden? Çünkü seni seviyor. Çünkü neymiş? Allah Azze ve Celle seni seviyor. Daha da sayayım mı? Yani sevgisini... Daha neler hazırladığını senin için saymaya artık daha gerek var mı? Bir insan bu kadar sevgi bildikten sonra nasıl olur da ona karşı sevgisinde ne yapar? Harekete geçer ve o sevgiyi ispatlamaya çalışır. Sana emrediyor, şükür etmesini emrediyor. Allah Azze ve Celle'ye şükredeceksin. Niçin? Ha i̇htiyacı olduğundan dolayı mı? Hayır. Çünkü eğer ona şükredersen, sana daha çok nimet vereceğiz. Süleyman Seni sevdiğinden dolayı diyor ki, bana şükret, ihtiyacım yok bu şüküre, ama mükafatın ve nimetlerin senin üzerinde artacak. O yüzden kim ona şükrederse, ve edizemnekum. Kim bana şükrederse ben, onu çağırtacağım diyor. Sana emrediyor, diyor ki beni an. Sen onu andığın zaman Allah'a bir menfaatım olacak. Hayır. Ama o seni anmaya sebep olacak. Çünkü seni sevdiğinden dolayı anarsan o da seni ihsanla, güzelliklerle anacak ve onun katındaki daha hayırlılarla seni anacak. Bu da seni sevdiğini değerli kardeşlerimiz söylüyor. Seni seviyor, o yüzden seni intihal ediyor. Seni sevmeseydi, intihal etmezdi. Ama seni sevdiğinden dolayı ne yapıyor? imtihan ediyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Mezzücudullahu bir hayran, yusib bihi. Kimden Allah Allah'ın ve kimi hayır dilerse onu imtihan eder. Ve imanının derecesine göre de ne olur? Sınavı olur. Peygamberlere verilen imtihan en ağır imtihandır. Ondan sonra kişinin seviyesine göre, iman derecesine göre onu imtihan eder. Peki bu Faydası nedir? İmtihan edilmesinin. Burada bir sevmesindeki faydası nedir? Bir sürü faydaları vardır. Bunların bazıları senin kendi kapındaki derecesini arttırması için. Senin sana kendi kapıda vereceği dereceleri arttırması için değerli kardeşlerim sana imtihan ediyor. Bu da neyi gösteriyor? Seni sevdiğini gösteriyor. Seni gafletten uyandırması için imtihan eder. Bazen insanın başına bir musibet gelir. Hastalık gelir, savaş, savaş gelir, açlık gelir, korku gelir, burnunuz amacı nedir? Uyandırmak için, gafletten kalkıp artık ona ruju edesin, ona dönesin ve dünyaya dalmayasın diye dünyanın yalan nimetleriyle aldanmamak için Allah Azze ve Celle seni imtihan eder. Çünkü o seni söylüyor. Yine değerli kardeşlerim, günahları siler Allah Azze ve Celle ederekler. Günahları siler. Ebu Hureyre radıyallahu anhadan rivayet edildiği gibi aleyhisselatü vesselam üretim, Müslümanın başına gelen her musive, her başına gelmiş olan, isterse hastalık olsun, isterse ağır iş olsun. Yani işi o kadar ağır zor bir işte çalışıyor. Veyokta bir keder olsun, dert olsun, üzüntü olsun. Hatta bir tiken bile batması onun günahlarının silinmesine kefarettir. Allah Azze ve Celle karşılığında günahını o kişinin silmiş oluyor. Niçin yapıyor? Çünkü onu sevdiğinden dolayı. Hep sevgiden geliyor. Yine Allah Azze ve Celle seni seviyor ve seni imtihan ediyor. Ve karşılığında da o imtihanın karşında cennetteki derecenin artmasını için cennetteki daha yüksek mertebe ulaşman için seni imtihan ediyor. Bu da neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle senin sevdiğini gösteriyor. Öyleyse senin sevgin Allah'ın için nereler? Sen de onun için sevgi gösterebiliyor musun? Onun için sabır edebiliyor musun? Onun için emirlerinde gerektiği şekilde kulluk yapabiliyor musun? Onun helal haramına dikkat ediyor musun? Onun kitabına uymak için ne yapıyorsun? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne kadar tanıyorsun? Onun dinini ne kadar anlatıyorsun? Ne kadar onunla meşgul oluyorsun. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle seni seviyor. Seni sevdiğinden dolayı da seni günahından dolayı hemen helak etmiyor. Sevdiğinden dolayı yapılan günah o kadar çirkin de olsa, hoş olmasa da ondan dolayı derhal seni helak etmiyor. Fatih Suresinin 45. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyorlar ki, وَلَوْ يُعْفَذُوا اللّٰهُ مَّاسَ بِمَا تَسَبُوا مَا كَرَكَ عَلٰى Şayet Allah Azze ve Celle insanların kendi elleriyle yapmış olduğu günahlardan dolayı derhal onlara cezalandırsaydı, yeryüzünde insan kalmayacaktır. Yeryüzünde yaratık kalmayacaktır. Subhanallah. Bu ne kadar bir sevgidir. Düşün ki birisi senin Paranı çaldı, yakaladın onu, hemen cezalandırmak istiyorsun. Birisi sana hakaret etti, hemen ondan intikam almak istiyorsun. Günah kime karşı yapılır arkadaşlar? Yeri göğün rabbi olan Allah Azze ve Celle 24 saat şu yeryüzünde insanlar İslam'da bulunuyor. Günahlarda bulunuyorlar, hakaretlerde bulunuyorlar, şirkte bulunuyorlar. Allah'ın zatı hakkında ileri geri çirkin sözler söylüyorlar, dini hakkında kötü şeyler söylüyorlar. O ancak onlara acele, azap vermiyor. Bu neyi gösteriyor değerli kardeşim? Bu gösteriyor ki Müslüman Allah ne kadar sevdiğini. Seni ne kadar sevdiğini gösteriyor. O yüzden eğer hala anlamamışlar Allah seni ne kadar sevdiğini o zaman gerçekten tuhaf bir şeydir. E, Yahya bin Muaz Tadişilerden, alimlerden der ki kişi Allah'ın affını bilseydi affını bilsen, bilirdin ki Allah aslıyla bütün günahları boğar. Yani o kadar affı büyüktür ki, o kadar büyüktür ki hiçbir günah o affının dışında kalmaz. Velev ki şirk de olsa, velev ki zina da olsa, kumar oynamadı olsa, ne kadar büyük günah da olsa Allah'ın affını bilsen, bilirdin ki onun karşısında hiçbir şey durmaz. Öyleyse onun rızası nasıldır. O zaman onun rızası nasıldır? Eğer onun rızasını bilseydin, onun rızasını tanısan o zaman bilirdim ki aklından geçirmiş olduğun bütün emeller ne olursa olsun o emelleri Allah Azze ve Celle üstündedir, boğumuştur onları. Daha güzel şeyler getirmiş. İnsanın emeli nedir? Aklından ne emeller geçiyorsa bil ki eğer Allah'ın rızasını kavuşmuşsan o zaman o emellerin üstünde daha farklı bir şey göreceksin. Öyleyse onun sevgisi acemanasındır. O zaman sevgisi lazım. Eğer Allah birisini sevmişse o zaman artık akıllar dahi çalışmaz olur. Yani aklından geçiremeyecek şeyleri görürsün. Eğer Allah sevmişse, yani sadece affetmemiş, razı olmamış, bununla bir de sevmiş dedi. Çok öyle farklı şeylerdir. Allah bir affeder, eder, bir de ondan razı olur, ve bir de onu sever. Ya sevmişse artık o sevginin karşılığındaki alacağı şeyi artık akıllar dahi idrak edemez. Peki o zaman reddin nasıldır? Reddi nedir? Yani seni yakın dost almışsa. Sevdiğiymiş. Bir de senin yakın dost almışsa o zaman ne göreceksin. O zaman insan artık ondan başkasını tasavvur edemiyor. Ondan başkasını düşünemez oluyor. Artık her şey Allah oluyor. Her şeyin hayatın baştan sona kadar Allah ölüyor. Niye? O seni artık kendisine yakın alınmış. Öyleyse lütfu nasıldır acaba? Ya bile de sana lütfuyla, itkandan bulunuyor sanasındır. İşte bunu anlarsam, bunu biliyorsam, o zaman kendine sorman lazım. Benim sevgim Allah'a karşı nerede kaldı? Benim sevgim Allah'a yanında nedir? O beni sevdiği kadar ben onu gerçekten seviyorum diyor. O beni, ben onu o kadar kırdığım halde beni affedin, beni seviyorsa ben nasıl hala gaflet içinde ve günahlar içinde yaşayabilirim? Yine değerli kardeşlerim, o seni çok seviyor, o sebeple sana yapmış olduğun ibadetleri kolaylaştırmış ve bunlara sevap olarak da kat kat vermiş. İbadetleri kolaylaştırmış ve sevabını da kat kat vermiş. Mesela abdest. Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, kişi en güzel şekilde abdestini alırsa, bütün yıkamış olduğu azalardan günahlar tökülür. Hatta tırnakların altındaki günahlar dahi tökülüverir. Cami gitmesi her adım için günahlarına kefarettir. Ona bir sevap yazılı bir derecesi artar. Namaz kılmasının işte Güzel ve sevab olduğunu hadislerde fazileti namazın hakkında biliyoruz. Orucun faziletiyle baktığınız zaman, hiçbirmiş olduğun oruç, belli saatlerde belli şeylerden uzak kalarak da Allah'a itaat olarak tutmuş olduğun oruç sevabına baktığınız zaman her orucun 70 yıllık kişi cehennemden uzaklaştırdığını bildiriyor ve mükafatınızın sadece onun bildiğini, ve onun şimdi bildirmediğini, sınırsız bir ödül vereceğini bildiriyor haccın sevabını, ümrenin sevabını, sadakanın sevabını, bir şehidin sevabını, kurban kesmenin sevabını, tavafın sevabını, iyiliği emretmenin sevabını baktığımız zaman görüyoruz ki seni ne kadar sevdiğini. Bunu için yapıyor? Seni sevdiğinden dolayı yapıyor. Allah'ı anmak, Allah'ı anmak kişiye ne kadar kolay bir şeydir. Subhanallah demesi, elhamdülillah, Allahu ekber ve la ilahe illallah demesi Allah'ı anmaktır. Kur'an-ı Kerim okumak Allah'ı anmaktır. Allah'ın dinini toplumda konuşmak nedir? Allah'ı Allah anmaktır. Aleyselatu selam gülerdi. Nece illa lekum. Eğer bir topluluk bir araya gelmişse ve Allah Azze ve Celle'yi anmak için bir araya gelmişse gökten semadan bir münadi seslenir. Kaltın ve hepinize günahlarınız bahsedilmiştir. Affedilmiştir. La ilahe illallah. Ne yaptık ki? Bu mecliste oturduk ve sadece Allah Azze ve Celle'yi andık. Belki buraya gelirken bütün günahlar işledik. Küçük günahlar yaptık. Farklı isyanlarda bulunduk. Gözümüzle, ağzımızla, elimizle kontrol edemedik. Aa, bu mecliste oturaraktan sonunda sana denilecek ki halk buradan, ayrılır buradan ve ayrılır kendi günahlarında affedilmiştir. Bundan daha kolaylık, bundan daha büyük sevgili olabilir mi? Bunu anlamamız lazım değerli kardeşlerim. Ve maalesef bu konuda bizler gerçekten Allah'ı tanımadığımızı gerçekten onu tanımadığımızın, ondan ne kadar gaflet içinde yaşadığımızı, uzak bir şekilde yaşadığımızı görüyoruz. Gerçekten Allah'ı tanıyoruz. Gerçekten Allah'ı Sıbhane Teala'yı Bu soruyu kendine sor. Allah Azze ve Cenni gerçekten tanıyorsan, bir sıfatını bilsen sana yetmesi lazım. Allah Azze ve Celle'nin bir sürü sıfatları var. Bunlardan bir tanesini biliyorsa aslında kişinin Allah'a isyan koşmaması için yeterince yeterlidir. Ben size onun iki tane sıfatını söyleyeceğim. İki tanesi ardı, sıfatından bazı örnekler vereceğim değerli kardeşlerim. Birincisi el-gaffar. Allah Azze ve Celle gaffardır. Çok bağışlayıcıdır. Ve aynı zamanda ar-rahman. Rahmandır. Merhametlidir. Ne demektir gaffar bilir misiniz değerli kardeşlerim? Gaffar ne demektir biliyor musunuz? senin dışını her zaman güzel yapar, içindeki pislikleri de örter, kapatır. Bu sadece. Yani insan içinde çok kötü düşünceler geçer. Şayet Allah Azze ve Celle bu düşünceleri başka insanlara göstermiş olsaydı ayette geldiği gibi insanların sokağa çıkıp birbirlerine bakmaya yüzleri kalmazdı. Ama Allah Azze ve Celle bunları hepsini kapatıyor, af ediyor, bağışlıyor, ve dış görünüşünde bile bize güzel gösteriyor. Sübhanallah. Bu Allah Azze ve Celle'de değerli kardeşlerim. O yüzden sana sevgisinden dolayı kutsi hadis-i şerifte ne buyur? vesselam Allah Azze ve Celle'de bildirdiği gibi <gülüyor> Ya ben Adem Mâ daauteni ve racauteni Ghafautu leke alâ mâ kâne minkâ Vela ubali Sübhanallah. Ey der Adem oğlu. Sen beni bana dua ettiğin müddetçe bana emeller ettiğin müddetçe ben seni bağışlayacağım diyor ya. Ben seni bağışlayacağım. Sen yeter ki bana dua et ve benden ümidini kesme. Ümidini bende bırak. Günahın ne kadar olursa olsun ve abartmadan söylüyorum diyor. Vela udali asla bu sözümde de bir abartı yoktur diyor. Çünkü insanlar konuştuğu zaman çok abartırlar. Abartarak konuşurlar. Ama Allah Azze ve Celle konuştuğu zaman asla sözünde abartı yoktur. Belki kulağınıza abartı gibi gelecek diyor ama asla bunda abartı yoktur. Bu sana olan sevgisini gösteriyor. O yüzden madem senin duaların var, madem sen ümidini kesmedin benden öyleyse ben de senin günahların hepsini bağışlayacağım diyor. Yeter ki bana dua et, bana ümidini ver buyuruyor. Bu da neyi gösteriyor değerli kardeşlerim? O seni çok seviyor. Gaflardır çünkü diyor. Günahları bağışlar. O kadar vardır ki sen ona döndüğün zaman sevinir ya. Seviniyor. Lallahu eşeddu seraha diyor. Allah Azze ve Celle kurumun tövbesinden en çok mutluluk duyar. İşte Gaflar budur. Senin hatalarına dönüş yaptığın zaman, hatalarını anlayıp dönüş yapıp ondan pişmanlık istediğin zaman o buna o kadar seviniyor ki aleyhissalatü Selam örnek veriyor. Düşünün diyor bir insan çölde ve bineğin üstünde e, yiyecekleri var, içecekleri var. Bütün gölgelik malzemesi yani çadırı her şey o bineğin üstünde ve birden inek tatı veriyor onu arıyor, arıyor, arıyor ve bulamayacağına kanaat getirip artık uzanıyor bir yerde, ölümü bekliyor diyor. Uzanmış güneşin altında, gölgelik yok, içecek bir şey yok, yiyecek bir şey yok, bineği kayır ve o sırada diyor uykudan uyanıyor ve devesi, üstündeki içecekleri, yiyecekleri, emzapları ve gölgelik malzemesi hepsi dokunulmamış şekilde, bozulmamış bir şekilde gözlerini açıp gördüğü zaman onu görünce nasıl bir sevinç karşıma? Allah'ın sevinç diyor, kulunun ona dönmesinden, o kişinin sevinçinden daha büyük diyor. Süleyhanallah. İhtiyacı mı var? Seni sevdiğinden dolayı sadece. Sırf seni sevdiğinden dolayı bunu yapmaktadır değerli kardeşlerim. O yüzden i̇bn Mübarek öyle diyor, insanların en kötü hali diyor, İnsanların en kötüleri yani hal üzerine bulunanları Allah'tan ümidini kesenlerdir. Yani Allah bağışlamaz, Allah artık ben o kadar kötülük yaptım ki bunun dönüşü yoktur diyerekten Allah hakkında kötü zanda bulunanlardır buyuruyor. Allah Azze ve Celle'nin değerli kardeşlerim. İkinci sıfatı, Rahman sıfatı. Çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir hayal edemeyeceğin kadardır değerli kadir. O kadar merhametlidir ki Allah Azze ve Celle hayal bile edemeyeceksin. Ali ve hadiste buyuruyor ki şayet insanlar Allah'ın rahmetini düşünebilselerdi tasavvur tasavvur etselerdir artık o rahmete ümitlerini sadece bağlarlardı. Hiçbir şey yapmazlardı. O kadar Allah merhametli ki yani onun rahmetini beni kurtaracak diye Sadece ümidini ona bağlarlardı. O yüzden değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmetini unutma. Allah'ın rahmetini unutma. O yüzden durmadan hatırla bana Allah'ın rahmeti en son ne zaman ulaşmıştı? Kaç defa Allah'ın rahmetinin tadına bakmıştın. Çok Allah'ın rahmetinin tadına baktın ama yazık ki ne yazık ki maalesef Tersifle diyeceğim, çoğumuz o rahmeti tadına baktığımızdan sonra bugün unutmuş olduk. Kaç defa hastalandın ve Allah seninle merhametliydi ve senin sırasına geri tavuşturdun. Eğer onun merhameti sana karşı olmasaydı, şefkati olmasaydı şimdi bu hastalıktan kurtulmayacaktı. Eğer fakirlikte seni kurtarmışsa onun merhametiyle başardı. Eğer seni Müslüman yapmışsa merhametiyle dir. Sevgisiyle dir. Çocuğun hastaydıysa ve o hastalıktan onu kurtarmışsa eşini ve aileni sana vermişse hepsini merhametiyle vermiştir. Şefkatiyle vermiştir. Sen bunların tadına baktın ama onun rahmetini unuttun. O yüzden gaflet içinde bile bile hala ısrar edilmesine günah yapmaktasın. O yüzden düşün. Bu dünyadaki rahmetini düşün. Peygamberler onun rahmetini tadına kavuştular. Ve bir de onun rahmetini terk etmediler. Ona sıkı kaldılar. İbrahim Aleyhisselam ateşin önünde, nemrutun yapmış olduğu ateşin önünde Allah'ın rahmetinden asla ömürlüğü kesmemişti. Ve biliyordu Allah rahmetini ölecek. Ve o nemrutun ateşinin önünde Allah'ın rahmetini gördü. Ve o ateşten kurtuldu. Kurtuldu. Ve bir de Allah isyanla bulunmadı. Yusuf Aleyhisselam hem kuyuya atılmıştır hem de zindana atılmıştır. İki kez Allah'a rahmetini görmüştür. Ve o rahmeti asla unutmadı. Yusuf Aleyhisselam balığın karnında Allah'ın rahmetini gördü. Ve o balığın karnından kurtuldu. Ashab-ı Kef Allah'ın rahmetini gördüler. O uykudan uyandılar. O uykudan uyandılar. da muhafaza edildiler. Bu Allah'ın rahmetidir değerli kardeşlerim. Yine baktığımızda Musa Aleyhisselam Allah'ın rahmetini gördü. Yaşadı tadına baktı. Ne zaman ordusuyla beraber ordusuyla beraber onun üzerine giderken o ve kavmini denizi açtı. Denizi yandı. Burada çok büyük al alametler vardı. Bu o denizin açılması, orada Musa ile kavmini kurtarmasının sohbeti Kendisine bir derttir. İbretler var, Müslüman iman ehli için. O rahmeti yaşadı ve rahmeti Allah'a sabit kaldı. Ama biz hep unutuyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetini yaşadı. Tadına bastı. En basit örneklerden bir tanesi Hazreti Ebu ile beraber mağaradayken Sevil mağarası hicret esnasında Favun'u onu öldürmeye teşebbüs etmişken Ordular onu ararken o Allah'ın rahmetini yaşadır, tadının yaşadı O yüzden nasıl olur da bizler başımıza gelen bu kadar olaylardan sonra yine de Allah Azze ve Celle'nin rahmetini unuturuz. Ve işin en ilginç tarafı o kadar bizi seviyor ki, o kadar seni seviyor ki Allah Azze ve Celle rahmetini sadece bu dünyada sana tattırmayacak. Ahiretinde de sana rahmetini tattıracak. Aleyhisselatü diyor ki Allah yeri göğü yaratırken yüz tane de rahmet yarattı. Bir tanesini yeryüzüne evindirdi. Bununla anne çocuğuna merhametli olur. İnsanların şu anda bak birbirimize savaşmıyoruz. Birbirimize isyak çekmiyoruz. Herkes birbirine merhametli davranıyor. Şefkatli davranıyor. Büyümüne saygı gösteriyor. Hastaya yardım etmeye çalışıyor. Bu hep o bir tane rahmetli oluyor değerli kardeşlerim. Peki o doksan dokuz rahmeti ne yaptı? Kendi ününde saklanıyor. Kendi ününde kim için saklıyor bunu arkadaşlar? Doksan dokuz tane rahmeti Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hesap gününde, ahiret gününde sizleri için saklıyor değerli kardeş. O gün anne çocuğuna merhametli olmayacak ama Allah Azze ve Celle merhamet onu karşılayacak. O gün anne çocuğuna merhametli olmayacak. Anne şimdi Çocuğunu elinden alsan bağırır, imdat diye seslenen, canını vermek isteyen anne ahiret gününde çocuğuna merhamet göstermeyecek. nefsin nefsin diyecek. Ama Allah' izlemeyecek o gün sana, senin annenden daha çok sana merhametli olacak. Fakında doksan dokuz rahmet saklıyor değerli kardeşlerim. Bunu insan düşündükten sonra var ya, inan et gecesini gündüzünü ibadetle geçirmiyorsa, Allah'ı kullukla geçirmeyorsa, hala haramlar yiyorsa, hala haram konuşuyorsa, hala günahlar yapıyorsa, Hazreti bu kafada eksiklik olması lazım bunun. Bu ne kadar fiştan olduğunu, ne kadar haddini açtığını, ne kadar kendisinin bir üstün gördüğünü, kibirli olduğunu bir alameti de değerli kardeşlerim. Bunun farkına varmamız lazım. Bunun değerini anlamamız lazım. Ve bu kulluk için, Allah'a kulluk için mücadele etmemiz lazım. Çünkü seni seviyor. Ben de onu seviyorum. Onun sevgisine karşında ben ne yaptım? Ben de onu mutlu ettim mi? Ben de onu düşünüyor muyum? Onun için mücadele veriyor mu? Bunu sormamız lazım. Sonuç olarak, beş dakika oldu sonuç olarak ne anladı bu kadar konuşmadan sonra? Sonuç nedir değerli kardeşlerim? Ne yapacağız? Sonuç bizden imanı artıram yolları bulmamız lazım. Yani bu gafiletten bizi uyandıracak sebepler neyse bunları tespit edilmesi lazım. İman kişide artar veya eksilir. Nasıl iman eksiler ve artar bunu bilmeniz lazım. İman mutlaka itaatle artar ve günahla eksilir. İtaatsızlığıyla eksilir. Öyleyse itaat nasıl yapılacak? İtaatı arttırmamız lazım. İtaatın kız kardeşi olan salih amelleri çoğaltmamız lazım. Ve her zaman onu çok anmamız lazım. Çünkü kişi sevdiğini durmadan anarmış. Ama en acı şey nedir biliyor musunuz? Bir insan der ben aşığım. Ama durmadan o aşığa aşık olduğu şey hatırlatılır. Öyle dedi ki sen samimi değilsin aşkında. O yüzden eğer sen de birisini seviyorsan, Allah'ı seviyorsan ama durmadan bu sevgi sana hatırlatılacaksa o zaman bu nasıl bir sevgidir? Buna kadar samimiyetsizliktir, cüksüyetsizliktir diye hemen ortaya çıkar. Demezler mi insana? Ya bu samimi sevgi olsaydı, hatırlatılmaya durmadan gerek kalmazdı. Öyleyse neden unutuyoruz? Bizim unutturan şeyler nelerdir? Onlardan uzaklaşmamız lazım. Ve bilhasıl şu televizyon, şu internet, şu internetteki yapılan fesatçılıkla, bu internet yolunda, o chatlerdeki yapılan günahlar, ve ki olsa, odaları olsa, chat olsa, oralardaki haddi olmayan günahlar açıktan yapılıyorsa, bu konuda ben hiç konuşmamıştım, ama galiba artık bundan sonra konuşacağım. Ve herkese, bütün kardeşlerime diyorum, asla asla nessiz, ne de eşleriniz ne de çocuklarınızı çet odalara bırakın. Velev dinini öğrenme niyetiyle giriyorsa, velev en temiz cemaat de olsa asla ailemizi ve kendimizi böyle odalara, sitelere sokaraktan dininizi öğrenmeyin. Çünkü o çet yapılan yerlerde mutlaka art niyetli bir kişi mutlaka hep bulunuyor. Mutlaka bir tane var. Yani yüzde 50 değil bu artık. Bizim istatistiklerle, almış olduğumuz haberlerle Şahitlerin ağzıyla en az eğer 10 kişi varsa mutlaka bir tanesi oraya kötü niyetli yani hayasızlık yapmak için geliyor. Velevki sakalı uzun olsun. Velev' çok ibadet ehli olsun. Velevki çok tatlı da konuşsa maalesef o sitelerde yani chat odalarında Facebook gibi Twitter gibi başka ne var Network var. Efendim poptop var, başka ne var Instagram var böyle odalarda ne Müslüman erkeğin ne de bir Müslüman kadının yeri olması lazım. Bak benim Facebook'u ben kendim yapmamıştım. Başka kardeşler yaptı. İnanın daha belki bir kişiye mektup cevap yazmamış. Günde yüzlerce mektup geliyor. Erkekten ve kadından. Öyle pis teklifler geliyor ki insanın utanıyor onları açıklamaya söylene. O yüzden değerli kardeşlerim böyle yerlere ne girin ne de Çünkü bunlar kişi Allah Azze ve Celle'den uzaklaştırıyor. O yüzden seni gaflete düşürecek, harama düşürecek olan her şeyden uzaklaş ve durmadan meşguliyetin Allah Azze ve Celle olsun. Niye? Çünkü o seni seviyor, sen de onu sevdiğini amelinle ispatlayacaksın. Lafla değil. Lafla herkes Allah'ı seviyor. Ama seven sevdiğine itaat eder. Öyleyse Allah'ı seviyorsan O'nun peygamberine, O'nun şeriatına, O'nun kitabına uymak mecburiyetindesin. قُلْ اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبَتْكُمُ اللّٰهُ وَيَخْفِرْلَكُمْ eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Azze ve Celle iyi <gülüyor> doğru sevmeyi ve doğru şekilde O'na kulluk etmeyi bizlere nasip etsin. Ve afirul da'van rabbil al alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbil ecma'in. <gülüyor> Allah rahmetin elini Amin. Amin. Amin. Evet konuyla ilgili sorusu varsa buradan alabiliriz. değil. ki e, Allah, a, Allah, a, Allah a buyuruyor ki, yapmak niyet ederse bunu yapmazsa. O günah bir günah yazıyor. Evet. Günah yapmazsa değil de günah yapıp, günahı yapamaz. ne niyet ediyor, bir günah Engelleniyor başka, engelleniyor. başka engelleniyor. bir şeyle. O fırsatı kaçırıyor mesela. <gülüyor> e, Yapmadığına da yazılmaz. <gülüyor> Ya gülmüyor. Bak. Nasıl? Nasıl? Yani kişi günahı yapmadığı müddetçe, velev ki kapısından günahı da dönse mesela adam meyhaneye gidiyor. kapısından orada döndü, günah yazılmadı. Halbuki kapıdan gelmiş. Kapıdan gelmiş. <gülüyor> para harçı buyumazlar oraya hocam da. Bilmek istiyor ama para harçı bulmazlar yol Tamam yine yazılır. Yapmadım çünkü. Yapmadığım gün de çünkü Yaptıktan sonra günah yazılıyor. Günah işlemediğin müddetçe yazılmıyor. içki içmezsen günah Duruma göre niçin ortama giriyorsun? Eğer onlarla eğleneceğim diyorsan öyle yerlerde kişi eğlenemez. İslam eğlenmeyi sınırlamıştır. Ve şeklini de göstermiştir. O yüzden içki ortama girilmez. İlla zaruret ahliye girilir. Başka? Yemek galiba gelecek yedide, bir on dakika içinde yemek deneyim. Ha? evet. Buyurun. Ha ben şunu da söyleyeceğim, Bak, şu da önemli. Çünkü O bizi seviyormuş, bu yüzden biz de O'nu seviyoruz diyeceğiz. Yani bu kadar bizi seveni sevmemek mümkün değil. O yüzden ben de Rabbimi çok seviyorum. Buyurun. Başında, ölen çocuk müşrik çocukları, çocukları Evet tevaberin çocuk evet, icaresi bir kişinin kız çocuğu olur mu erkek çocuğu olur anlatabiliyor mu? Ondan sonra ölür daha Bulucağına ermeden ölüp bir kişinin erkek çocuğu olur Onun sonra ölür da Bulucağına ermeden ölüp peşinden cennetci diyoruz. Evet tevaberin icaresi mu Onun da Bulucağına ermeden Buralar adaletinden diyor. Kimse Allah'ı zulmeden, ne de hapsini verir. O yüzden ne yapıyor? Onu ahirette bir intikallı intikam diyor. O intikamı başarırsa cennet verilir, başaramasa cehennem verilir. Evet. Başka sorusu olan Nedam hocam, bir, bir Müslüman nasıl yenilmeli? Bununla alakalı bilmiyorum ama sormaktan ısrar ettiler. Şimdi Müslümanın eğlenme şekli bellidir. Yani nefsinin bedeline faydalı olacak şeylerle meşgul olur. Ve onun farzından ve zaman harcamasından ve israftan sakındırması vardır. Eğer onun zamanını çoğunu harcıyorsa, farzlarından geri kalıyorsa ve parasına zarar görüyorsa yani israfa kaçıyorsa ve e, haram bir hadislerine geçen bir yasak eylegiyse bunu yapamaz. Bunun dışında bu üç tane önemli. Zaman, ondan sonra yapılan ortam ve bir de e, farzlardan uzak bulunuyor. Engellemeyiz. Evet. İyi olmayan haller ve düşünceler yazılıyor mu? Peygamber sabrı senin müddetki kişi kötü düşündüğü şeyleri telaffuz etmediği müddetçe ve yapmadığı müddetçe yazılmıyor. Ne zaman telaffuz ederse yani diliyle konuşursa ve yok bedeniyle amel ederse o zaman günah e, olarak yazılıyor. Tamam. Allah'a emanet olun. Evet, evet. He? ben şey yapmak. Şey yapmak dan akan Alim. Alim. <Gülüyor> <Kapapta>, <Solu. Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>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 Altyazı <gülüyor> M.K.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 bunun kadar de <gülüyor> bu <gülüyor> Beyazdan yapılıyor. <gülüyor> İşi olarak göreceksiniz. İşi çok önemli. buraya atıp da bir Yemekten sosyal sevdi ya. Şunları kaldırın. Aleyküm Selam'a. Sendi emali sevdi. O da bu sosyalı. O da bu I'm going to make a flash <laughs> of the bank. Sen de alalım mı Şu koyacağım. Bunu tanışıyor su başka ayrıca mobil 4 7 2 1 Я тебя люблю. Я тебя люблю. Y ya la palestra del director ya yás un buen mes Yine geldi kardeşim. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you